Ya, at yazdım. Benim şöhretim var dünya var. Filan köy buralara bakma sen. Filan yere git. Filan yere git. Filan şu beş metrinini götür. Bütün sene yiyeceğim alırım sana. Yok hocam. Diyor. Ailem halında kurperdi. Gelip gelip orada yüzüm tut geçiyor diyor. Geçmem Allah'ım verir. Allah bakar baktığı zaman on erşin aşağıda su var. Ya Sultan Süleyman eşeller Hüttü tıftısına çıkardı. Sunu yendisiydi o. Yani çok, yani Kur'an-ı Kerim'i söylemiyorum çünkü hep ayeti celil'e, bütün de suralar sizin kafanızı bir tecik yerde tutmayı şey etmediğim için o da Ve dedin. Ve kelbi asabi kehrim, ashabi de, köpeğide. de. Geçen dedim de bizim çocuk çok imlenmiş, duymamış. Yemliha mekseline Misliğine, Bernuş, Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayuş gitmirdi. Haber vermiştim sekiz tane, bir kavimde beş, yedi, sekiz. Böyle sayılı sekiz. Hemen müjdeleyim bu arada size, tefsirini okudum, bunun yine yeniden cemaatime yararlı olayım diye, gel bunun beş divirimi sahip ediliyor, tefsiri, hülasat Biyan tefsirinde, bunlar Tersus'a Ersus, Ersus şehri dinlerden Ersus o girdikleri gelin bir ucu Tersus da o dağda, bir ucu da Taşan'dan çıkıyor, yahut da Maraş'tan çıkıyor. Böyle ikisinin uzunluğu bu kadar bulmaya imkan yok. Yani bulmaya, ve onları görürüm imkan yok peygamberleru göre peygamberimiz vere, göremezmiş diyop. Allah şefaatlarına nail etsin. Aa. Bu yemliği Hamet Deli vermiş, İstina'da vermişti. Dönüş şazan tepeste papa üstünde şu vardı. Gitmiyor halde iyilerin yanına uydu. Ayibin bunu dedi. Bizi duyunur ürerde. Oldular yine geliyor. Oldular yine geliyor. Oldular dedi ki siz kimin bulursanız ben de onun kuluyum. Beni bozma. Sizden ayrılmam istemiyorum dedi. Böyle fasih lisanla. Dedi beni ayırma Allah aşkına dedi. Allah Allah bunda büyük kerametler dediler götürdüler. Allah 300 küsür sene mağarada unutmuş bunları. Nabızları at atıyordu o zaman böyle. Hep hep yalnız Allah mağarayı da öyle halketmiş ki gidenlerimiz var. İcad'a gidenler görüyorlar. Tersus'a gidenler görüyor. Adana'ya giden görüyor. Ziyaretine maratlı olan görüyor. Üstüde diyelik olduğu için güneş de vuruyordu. Gündüzleri melekler de çeviriyordu. Böyle bayatlaşmasınlar. Rahat etsinlerdi. Oyandılar ki biz yarın gün yakmıştık. Yani güneş buradan doğup batana kadar uyumuştuk dediler. 300 güne böyle diyorlar. Demek ki kalbe gidenler hiç bilmiyorlar da ondan orada duruyorlar. Allah azep çektirmesin bayıldıracak. Hurin'in birini gönderecek boğazına sarılıp böyle alacak işte öyle kalacak bir daha kıyamet kokmuş kahrın Müslümanlara. Allah'ımız eyle etsin bizi. Amin. inşallah. Yemli Hay gönderler biliyormuz tuttular. Bütünü geldiler. Değilir, geldiler dedi ki ne yapacağız? Dedi. Bütün millet bizi görmeye geldi. Eski takyonus ölmüş dedi gebermiş gitmiş kâbil. Yerine imanlı bir hokumdar gelmiş. Benim var olduğum dakikaya tesadüf ölünce dirilme, var diyor hokumdar milletin itikadı bozulduğu için bilinmez efendim diyorlar onlar da. Ben ona ten tesadüf etmişsin varınca 300 senedir kayıp olup da varınca sen yemliha mısın dediler tarihlerde yazlı levhalarda yazlıymış, evet dedi. E ne olmuşsun biz mağarada dün vardık bir bunduz zannediyor birimiz de dedi ki yok bir buçuk güne benziyor dedi. Bir buçuk gün kadar yaratıyor. Birisi dedi ki arkadaş, tırnağımın uzadığına bakıyorum, saçlarımın indiğine bakıyorum. Allah bilir bizim ne kadar kaldığımızı dedi. Allah bilir bir dedi. Başka kimse bilmez dedi. Gördünüz mü dedi, yüz sene üyütüyor Allah kaldırıyor da, görünce dirikmeye kadir olmaz mı Allah? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abdülü ve Resulü İsa Aleyhisselam'ın zamanıydı. O zaman olduğu için onlar da imanlı oldular. Ya Rabbi bizi bir daha kulların içine çıkarma. Güç çip kalmışlar. Bizi görünce gülerler iki boylarından yüksek olmuşum. Biz şu diyeliğe giriyoruz, ruhumuzu kabrı dedi Allah dedi. Oraya girdiler, ruhları kabzolduk. Dokuzu birden girdiler, sekizi birden yatıverdiler köpekle beraber. Onlarla öyle oraya. Allah şefaatlerine nail etsin. Bir kimse bunu yazdırırsa, yemliha, mekteline, misline, bernuş, debermuş, şazenuş, kefeş, tataymuş, kıklil ataş bir evi tuttuğu zaman o belediyenin neyin, <gülüyor> e, makinesine yetişmeden evveli onların ismini attın mı atar başlar diyor. Kepsir, Kur'an-ı Kerim. Yani sönmeye başlar. Allah'ın kudreti. Bunların sekiz ismi yazıldın mı, hiç tahammül edemiyorum da yeni çocuğun doğmuş da utanmaz diyen ağlıyor. Bunların ismini yazdın da, yazdığının altına koydu mu diyor ağzı kirperen gitmez. Dün hepsin böyle daha yine gördüm geldim onun için diyorum. Hadın, kadın kadın camidan huzudan haşa. Kadın hamlini vaz gitme vaziyeti çok zor alırsa yazılır da sol dizine bağlanı verirse bi iznullah çocuk tezce meydana geldi. Böyle yazmış kitap ben size bunları buyuruyorum. Allah razı olsun. Açılan Ve Onuncusu da Ve nâfay-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin devesi de koç suratında cennete girecek. hemen bu devye ile haber verin, müreteklere tafsiyet vermiştim. Hücicik vereyim. Mescid-i oturuyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe-i Kiram'da başında bir efendi geldi. Dedi, itikafa niyet ediyorum dedi. İtikafa niyet edilmezse konuşulmaz camide dünya kelamı. Bazı verilir, Kur'an okulur ya, dünya kelamı konuşulmaz. <Gülüyor> Buyur oğlum, bir şey mi diyorum dedi ümmetim. Benim deve dedi, işimi görmüyor ya Resulallah. Deve su çıkarıyor dedi. Develeri inatlaşıyor, işimi görmüyor dedi. E gidelim de biz deveye bir evet vereyim ben dedi bu adamcağızın müşkilini halletsin. Niye görmezmiş doğazına bakıyor, sırtına bakıyor da diye. Peygamberimiz deve konuşur mu diye. Bütün sahabe ardında adam da bahçasını gösterecek geliyorlar bu kapırakına. Mevahibi ledünniyet kitabından aldım bunu da. Şimdi gittiler. Bahçac hapısını aç deve diye çok kendi olur ya cana sıkılmış böyle, bahçanın duana dayanmış böyle kendi kendi bakıyor. Peygamberimiz giri verince sahabeler de girdiler deve ve kokuşmaya başladı. Aman ya Rasulullah diye de belki aklı zayıf olmuş diye mecnun olması muhtemel olur size bir zarar tapanır. Çıkalım da kafi ötesine ne olur dedi. Yap dedi. Hiçbir hayvan bana zarar etmez. Benim cinsimden insan olanlardan başka bana düşman olan yok.'' dedi. Bütün hayvan benim dostum olur. Bana muhabbetleri var onların gibi. Demiyor musun hicreti gene mağarayı bekleyen yılan? Hazreti Sıddır'ın ayağını sokunca, ''Ey terbiyesiz yılan, niye benim refikimin ayağını soktun?'' deyince, bir insan mı aşık ya Muhammed sana? Ben üç beş yüz senedir bu mağarayı bekleyiyorum Muhammed Mustafa. Bu mağaraya gelecek dediler ismine aşıkım da ben onun için dedi Sıddık bütün çamaşrayını, paltosunu yuttu, deliklere soktu, soktu, soktu. Ora açık kaldı, ayağını da benim geriye bastı. Muhammed Aleyhisselam'a bir zarar toganmasın diye. Ben geldim, yakıbap ettim, kapı vurdum. Ayağına vurdum, aç kapıyı, ben Resulullah'ı göreceğim diyor. Sıttığın anlamı diyor. Saadet ayı, saadet güneşi kapıdan geldi ama... Daha ay gibi olan Sıddık mani oldu ya Muhammed dedi. İkinci defa yine vurdum dedi. Yani müsaade et ben çıkacağım, Resulullah'ı göreceğim diyor. Ama duymuyor diyor. Lisanımı anlayamıyor. Peygamberimiz de Sıddık-ı Azam'ın dizinde yatıyordu böyle. Yatırken ayağı da orada yükçesi onulu. Bir saat ancak çıkılabiliyor dağ. Cebeli sevil dağına. Şimdi girmiş gibi peygamberimizin kokusu içinde duruyor. Şimdi girmiş gibi 1400 sene evvel girdiği mağara. Allah görenlere tekrar, görmeyenlere Ankara'yı bu zaman nasip etsin. Amin. Peygamberimizden ne kadar bahsetsek sadece doyamak, osanamak imkanı yok. Uyumuş da yılan bugalış sırtlığının ayağını sokunca onun acısına tahammül edemediğinden mübarek gözlerinden yaş peygamberimizin yüzüne tıpır tıpır dökülür, verdi gözünü. Hayrola, yasıktık. Ne oldu, ne alıyorsun dedi. Benzine baktı ki benz, Sen mefat ediyorsun, ne oldu mu sana dedi. Hiçbir şey yok ya Rasulallah. Geçen inşallah falan dedi. Allah'ımı seversen doğru söyler. Peygamber incinir değil, ayağını oraya koyuyor, sokuyor, yine çekmiyor. Böyle canlarını feda ettiler. Resulullah yolunda da onların isimleri böyle sıddı ağzam dedi. Öyle yazıldı buralara. Güçüm olsa öyle caminin içinde yazılmaz o isim. Allah şefaatlerine nail ettin bizi. Dedi. Allah'ını seversen deyince ya Rasulallah kıymeti yok dedi. Ökçenin yılan soktu dedi. Oraya girdiğini gördüm. Hırkamda bir şey bulunmadı sokacak ayağımı koymuştum. Çek ayağını, bana yılan bir şey yetmez dedi, şimdi demeye geleceğim şey yetmez, çek dedi, çekti yılan. Eşhedü en la ilahe illallah, ve eşhedü enne Muhammed'in adlı ve böyle kafasını kaldırmış, şahadetin seni kurtarmaz. Benim yâr-ı olan Sıddık'ımın ayağını niye soktum? Ben de işte beraber ağlıyorum onunla dedi. Ya Allah ben sana aşığım dedi. İki lafa vurdum açmıyor dedi. Üçüncüye mübarek yüzünü görmek için köstahlık gittim edepsizlik ettim. Onun sokmazsam çekmez ayağını, soktum diye çekmeyiyorum. Nasıl sadık yoldaşın varmış senin dedi. Nasıl kıymetli arkadaşın varmış senin dedi. Böyle deyince Peygamberimiz, öyleyse dedi, affettim sizi, gel yasıttık, mübarek kükürlüğünden aldı, soktuğu yere verince ağrısı beraber, bütün vücudunun sancısı beraber kesiniverdi. Gözü ağrımış da, ruh bana iletmişler de o ticareti gittiklerinde, Muhammed Aleyhisselam'ın gözü ağrıyor, ilacı kendinde demiş. Mübarek sürü versin demiş o ruhdan, işte göz ağrısı görmez. Hazreti Ali Efendimiz'in gözü ağrımış. Peygamberimize getirmişler, mübarek tüpüğünden şöyle birer derdiliyor, vallahi ölünceye kadar bir daha göz ağrısı görmez. <Gülüyor> Peygamberimiz bu. Bir tecik kedinin sırtını sığamış şöyle. O an minarenin başından atsan, mucize ta o zamandan bu zamana geliyor, Kedi yine ayağının üstüne düşer. Peygamberimizin eli derdiği için sırtının üstüne hiçbir kedi düşmez. İmkanı yok. Bütün bir hayvanı düşer. O düşmez. Onu peygamberimiz sevdi de böyle sırtını sıvamıştı. O nesilden gelen hiçbir kedi sırtının üstüne düşmez. Anlayabildiniz değer mi? Peygamberimiz böyle. Namazdan öyle bazı adam esnek geliyor. Aa, bu kerahattır. Bunu Şöyle sağ elin sol elinin üstünde kıyamdaysa sağ elin üstünü ağzına verecek. Millete böyle ağzını geniri geniri istemiyorcak. Edebi İslamiyet bu. Eğer oturuyor ne diyorsak sol elinin dışını tutacak. Böyle sol elinin dışını tutacak. Bu da sağ elin içini dosta içit böyle Amerikasır olduğu için sağ elinde dışını, sol elinde dışını. Eğer peygamber Muhammed aleyhisselam esnemezdi diye hatırına esnek şeytandan geldiğinde, peygamber esnemezdi dese her paran kesilir. Mucizedir bu. Bir sınavı bak. Esneğen gelirkene peygamberimiz esnemezdi dedi zırh. Kadın erkek bir olduğu yerde kesilir. Daha ben hangi? Din çok. Yani bu sene cemaatim az, bazı çok neler ise Allah veriyor zaten. Onun nimete açalım bir daha aşkla Şed... vahid. Eşhedü en Muhammedun abduhu ve rasuluhu. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem eve gidelim de bir evit vereyim diye bahçeye girdiler. Geri ofuşu. Ya Rasulallah korkuyoruz biz devenin vasiyetinden dedi. Devenin vasiyetinden korkuyoruz ne diyeyim dedi. Sana bir belki delidir, kafasını şaşırtmıştır, tecellini etmiştir, kudurmuştur, bir şey olur belki. Yok, hiçbir hayvan benim düşmanım değil, benim akrabamdan Ebu Leheb benim düşmanım, akrabam, amucem. Akrabamın çok yakınından Ebu Cahil benim düşmanım. Amuca oğlum olan Ut Behşeybe benim düşmanım. Benim düşmanım, daha onun hem pahları, onun etrafı olanlar. Bu komşularım neyim? Benim düşmanım. Benim Medine, Medine-i Müslümanları benim için ölüyorlar ama. Kendi kavmum, kabirem beni dolduğum vatana sızdırmıyorlar. Sızdırmıyorlar, gece kaçacağız, gideceğiz dedi. allah Teala Hazretleri hicret ettirdi dedi. Benden sonra gelen ulemalar da öyle olacak. Benim indimde mahbul bir hocaysa onların büyük başları düşman olacak ona. Büyük başları düşman olacak ve akrabalarından neden? Düşmanları olacak, tembahları olacak. Geç canım şimdi. Allah belasını versin o hocanın diyecek kadar çıldıracaklar diyor. Eğer kötü olsaydı diyor, bağrına basardı çünkü onun omuzunda şeytan oturuyor, bunun omuzunda melek oturduğu için hep sevmeyecekler hocaların. Dinlese minlese de o müminlerden, fıkaralardan, samimi İslam olanlardan olacak. Öteki kalbinde nifah olan serre kadar hoşlanmayacak. Birinci gün camiye basandan ikinci gelmiyor. Gel yok karılara. Gelmez. Nereye? Benim fikrime hizmet etmiyor diyor, diyor hoca diyor. Fikrime hizmet ettireceğim, onu göndereceğim. Yetmiyorum fıtra hizmet. Allah'a hizmetten başka bir yere hizmet etmez. Allah'a sevenler. Başka sırf Allah'a hizmetli Allah'a. Şöyle anla bunu. Allah'a ısyan da mahluka itaat caiz değil. Allah'a ısyan itleyecek misin bir şey de yüz yüzdene toplansa. Gitme hocam ayağın ayağını öpeyim. Ya, ya şuraya şöyle. Ben o, o şeyden mesul olurum, Allah indinde değil, imanı kuvvetliyse imkan yok. Şurayı verir, o inancını vermez. Onun için hiç uğraşmamak lazım, hürmet etmek geçmek lazım. Allah'ımız cümlemizi intibaklara getirsin inşallah. İslah etsin, irşad etsin. Deve niyitti efendim. Deve efendim geldi. Üç adım ötede çöktü, dizin dizin dizleyerek diz. Resulullah'ın yüzüne, açı ayağına yüzlerini sürdü. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasülü. Ya Muhammed, develer ayaklarını öpüyor, açıktan şehadet okuyor. Müsaade ilersem sana secde edeceğiz biz de. Yani secde edeceğiz, Secde tek Allah'a olur. Başka hiç kimseye olmaz dedi. Secdeyle emrettim mi küfre varınız o zaman dedi. Ben eğer secdeyle emretsem idi, secde edin desem idi, kadınlara emri derdim. Kadınlar, ocağınıza secde gideceksiniz deyirdim. Yani secdeyle emri olumsam, bana değil, ''Kadınlar kocasına secde etsin'' Eğer ee ''Bu kadar hakkı var kadın da kocanın.'' ''Onu'' dedim, ''onlara'' dedim. ''Ey deve, benim ayağımı ütmekle, şahadet getirmekle bu adamın hakkını üreşmiş değilsin.'' ''Merem evinde sana bakıyor, bunun işini göreceksin.'' ''O çıplığını gönderip suyu çıkaracaksın.'' yapmam ya Muhammed buna hizmetini. Ne yapmam yapman dedi. Müdür sahabe dinliyor. Niye yapman dedi. Birincisi dedi boğazıma iyi bakmıyor. Sırtıma iyi bakmıyor. Bunları aramıyordum. Başıma kaza geldi çekeyim diyordum. Lakin beni sürerken hem pagassif etti. Yemimi yeğintimi iyi vermedi. Ama bana vurduk sıra küfrediyor. Günah Hayvanlar görmeyince üstüne 18 şini yükletmiş 16 şini yükletmiş temin merkebe sebebi sayanlar var ya onun gibi deveye de bu adam böyle vurduk sıra günah da söylüyor vallahi bunun işini görmem ya Muhammed ben dedi ne diyorsun ya sahabe vallahi ya Resulallah doğru söylüyor dedi mut gibi ağlıyor tövbe ettim İstihbar ettim. Diver evet, benim ahirete varmadan imbeye şehadetimi yaptı ya Resulallah. Tevbe olsun dedi. Ben tövbe ediyorum. Eh tövbe etti. Bu sana bakacak dedi. Artık böyle işini iyi mi dedi. Peki dedi. Sahabe dedi ki seninle konuşan deveyi ben hizmet ettiremem. Allah'tan hayal ederim. Bu deveyi sana verdim ya Resulallah. Senin olsun dedi. O deve Peygamberimize hizmet ederdim. Onu götürür üstünde ona. Peygamberimiz vefat edince devre dayanamadı böyle. Gözlerinden baran gibi döküyor. Mübarek işçiğine kafasını vura vura orada öldü diyor. Allah'ın bu O ile kitabı yazıyor. Olsaydı olsa olsaydı kadınları kocalarına secdeyle derdim diyor ya yani şurada kadın hakkında birkaç kelimeyi bugün söyleyeyim, koca hakkında da birkaç kelimeyi yarın söyleyeyim inşallah. Bir şöyle, Allümü Selamet Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hadi sokmazsan hocam, kafadan uydurdu, onun da ailesi var burada. Bana iyilik gitsin, hizmet etsin, itaat etsin diye belki yalana hamdederler. Hadisle ispatlayayım. Ayetle ile ispatlayayım da öyle konuşalım. Belki kadından da inanmayan olur. Bir kadın, bir kadına, bir kadına kocası iki tane tokat vurdu. İki, üç yerde vurulur. Birisi husretmezse, birisi namaz kılmazsa, göşeğine gelmez namaz kılmazsa, birisi de ev gitmediği yere giderse, oradan huylanıyor ya yine o eve geliyor. Oradan huylanıyor demiş de, anladık huylanıyor. böyle bir yerde rast getirmiş de iki tane tokat atmış. Peygamberimizin huzuruna girdiler, böyle de haklı çıkmamış da, yemeyen tuzunu niye az attın? niye çok attın da tuzlu ettin diyerekten vurmuş, haksızsın demiş erkeğe, Peygamberimiz. Kalın da sana iki tokat vuracak, ayet-i celil'e böyle demiş sarsın. Kadın da sana iki tokat vuracak deyince Allah'ımıza ağır gelmiş. Çünkü erkek büyük, kadın oluyor. Şu ayeti celireyi Allah hemen Cebrail yetiş. Hazreti Muhammed, Hazreti Muhammed kadını erkeğe tokat vurduracak. Yetiş diyor. Er ricalu alenisa, alel nisa azim. Er-Ricalu, kocalar, gavvamuna alen nisa ailelerinin üzerine memurlardır, amirlerdir. Tokatlayabilirler. Usulları olur da, tokatlayabilirler. Ama kadın, kocasına vuramaz. Şimdi efendim, kocası kadınına vuramaz da, kadın kocasına vurur. Böyle Kur'an-ı Kerim'e muhalif olmaz böyle şey, ancak Dinleyelim Allah'ımızın kelamını peygamberimizin ann Ümmü Seleme radıyallahu anha قالت رسول الله صلى anha peygamberimizin baltısından cumaet. Ezenefun biliyorum. Üzerinde duruyor ya mühim yerdeyim de onun için biraz dil tekrarlamaya faslı hakkındayım. için seslenmezler şimdi hiç kulağını tıpratmazlar. <gülüyor> resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor, her herhangi bir kadın hocasını kendinden razı ederse, hocası dese ki kadın ben senden razıyım, Allah da razı olsun gelir kadar hizmetinde bulunmuşsa, o halde olursa cennete girer Peygamber Efendimiz, ben şahidiyim, bu kadını cennete girer, namazını kılar, orucunu tutar, ibadetini yapar. Kocasını da razı ettikten sonra korkmasın, sekiz kafa açık dedim geçen ya, muhakkak cennete girer. Ya yapmazsa efendim, bilmiyorum. Şunlar da onların hakkı. Kale Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men sabere, men sabere, hadisini okuyayım da iyi inansınlar. Ala şu ilk zevjeti Allahu min ejmi ma'roof ya Ejub Ali sallatu ve sallam. Her kim ailesinin kutu huyuna çocuklar diye besine, iptab yaklaşınca kabları birbirine vurmasına, misafir gelince çehresinin bozulmasına tahammül ederse, Yüp Aleyhisselam'a gerilen bir sevap gibi sevap verilir. Çünkü zordan tahammül ediyor. Ne Boşasa, devlette de boşa Üstüne alsa iki evlendir diyorlar, yakasına devlet yapışır. Hiç imkanı bulamıyor, mecburu sabrediyor. Ama sabrına ne veriliyor? Bütün vücutuna bu düşmüş de, tabretmiş Eyyüb Aleyhisselam'ın gelecesi o sevap veriliyor kendine elhamdülillah. Sen sabrımıza göre öyle bir şey verirsin inşallah. Bir, kocanın kadındaki hakkı bir, hoca kocasına kıyam ile evden ayıracak. Yani evinden memur çıkıyor, dükkana çıkıyor, mağazaya çıkıyor, elmeye çıkıyor, bir hacete çıkıyor onunla beraber kalkacak, ayakkabısını çevirecek, güle güle girin Allah işinizi rast getirsin diyecek dönecek. Böyle demezse kocasının haklı var kendinde. Yamışır da oturursa oraya babanızın çenesinden kurtuldun, kalkırsın, getirirse işte o zaman berasını bulur. İki, İnşallah nasıl ettiniz? Şöyle şöyle oldu. Eskiden saadelerde hayırlı gelirse hayrının neydir? Bir hızda ne? nasıl devam edeceğiz? Çok soruma geliyor filan. Allah kadirdir, rahimdir. Ben kadın oldum Allah. Şahid ol yarab, şahid ol yarab, şahid